60 yıl süren bir açtı Günlerde bir gül açmıştı Sözler ırmak gibi aktı Her demsekiyle çoşmuştu sır nedir bilmezdi Onlar her şeye ayağım beyandı Yüksek hafta duran kutu Tek bir gizemdi Arandı Kadın saygı duyardı Hep kocası hiç sormazdı O kutunun derin sırrı Yıllarca saplı kalmıştı Fakat zaman acımasız Hastalık geldi ansızım Gelecek bir gölge olduk bütün bir yazın doktor üzgün konuştu hep umutlar yavaşça söndü Koca karısının eşyalarını bir bir düzenledi Her bir eşya bir anıydı, tatlı bir hüzün sundu Gözü takıldı o kutuya, eski merak canlandı Kutuyu aldı yanına, yatağın tam kenarına Kadın baktı gülümsedi bir huzur doldu canına Açabilirsin artık beyim dedi titrek fısıltıyla Kocaman balı açarken bir heyecan sardı canı da Yumuşak iplikler arasında iki bez bebek duruyordu ve altında Bir servet vardı 25 bin lira koyuyordu Kadın başladı anlatmaya Sesi bir an titriyordu Bu bebekler var ya beyim evlendiğimiz o ilk toydu Ananem sırrı vermişti Mutlu yuvanın nişanıydı öfke yükselince Demişti yönlendirmen gerek anı Bir bebek yap her öfkeye hayal kırıklığın İşlenir her dikişte o sitemin Bir net olsun hafiflenir Kocanın gözünden yaş baktı. İki bebek mi bunca yılda sana sadece iki kez mi kızdın dedi bir iç Yaklaşan ayrılığa rağmen Bir sıcaklık sardı içini O bebekleri almayan sabır Ne büyük bir sevgi biçimiydi Ya bu para diye sordu Sesi duyguyla doluydu Kadının dudağında müzik bir gülümseme belirdi Bunu beyim diye fısıldadı Ses artık yorgundu O bebekleri satarak elde ettiğim karımdı Demek ki sabır bir hazine, öfke bir ders alınmalı Her zorlukta bir çıkış var yeter ki gönül uslanmalı Görünenin ardındaki sırra bazen bir ömür bakmalı Sevgi dilde değil da de nice anlamlar taşımalı En büyük zenginlik gönüldür, ne parayla ne pulla ölçülür. Vefa en kıymetli miras nesilden nesile sürdürür. Hayat inişli çıkışları, her düşüş bir kalkış demektir Aşk sandıklara sığmayan ölümsüz bir demektir. Ey genç kalpler bu hikaye size bir ışık tutsun Birkenizi kontrol edin, diriniz baldan tatlı olsun. Her zorlukta bir umut vardır. Yeyse kapılmayın sakın. İç gücünüze inanın Geleceğe güvenle bakın Sırlarınızı sevdiklerinizle paylaşmaktan çekinmeyin Ama bazen susmakta bilgeliktir Unutmayın değerlerinize sahip çıkın Sevgiyle saygıyla yaşayın Hayat bir yolculuktur her anından dersler alın Gönül kırmaktan sakının Her kalp bir hazinedir bilin Sevgiyle bakın dünyaya her şey güzelleşir Demin olun Umut sizin yoldaşınız olsun Hayalleriniz peşinden gidin Aşk sandığınız hep dolu kalsın Sevgiyle huzurla dolsun